Foto müzede yeni konularla yine karşınızdayım. Programımıza başlamadan evvel bu haftaki destekçimiz Sayın Ozan Akgül'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bugün fotoğraf tarihimizde iz bırakmış önemli bir fotoğrafçıdan söz edeceğim. Ee, Osmanlı döneminde kurulmuş fakat Cumhuriyet'in ilk yıllarında da çalışmalarını sürdürmüş Febüs Fotoğrafhanesi ve kurucusu Bogos Tarkulyan'dan. Bu stüdyo döneminde oldukça ünlüydü. Kurucusu da zamanla stüdyonun ismiyle yani Febüs Efendi olarak anıldı. Ama bazen Bogos Kulyan yazışmalarında ve ilanlarında Pol adını kullanıyor. Ee, onun hakkında Malumat Dergisi'nin 49. ve 50. sayısında ilginç bir yazı var. Ee, gerçi onunla ilgili basında çok yazı ve ilan yer aldı. Fakat bu diğerlerinden biraz ayrılıyor. 1312 tarihli yani miladi 1896 yılı. Bu yazıya göre Paul Tarkullan, dünyadaki en büyük ve en mahir fotoğrafçılardan biri olarak seçilmiş. Kim seçmiş onu? Dünyayı dolaşıp tetkik eden iki Amerikalı muhabir. Oldukça ilginç bir yazı. Sadeleştirip okuyacağım. E, fakat özel isimlerde telaffuz farklı olabilir. Çünkü ekstra latin harfleriyle yazılmamış. E, fark oradan kaynaklı. Şöyle, ceplerinde 5 para olmadığı halde dünya turuna çıkarak, bundan birkaç ay evvel şehrimize gelmiş olan Mösyö Lerva ve Papilit, Unruh isimli gazetelerini Amerika'da bastırmış ve bir nüshasını matbaamıza göndermişlerdir. Gazetelerinin mütalasından bu iki çalışkan muhabirin geçtikleri yerlerde, gezdikleri memleketlerde güzel sanatların gelişimini araştırıp soruşturmuş oldukları görülüyor. Bugün güzel sanatların önemli bir kısmını teşkil eden fotoğrafçılığın güzel ve faydalı gelişiminden bahsettiği sırada dünyada mevcut olan en büyük en mahir fotoğrafların birincileri arasında şehrimizin meşhur fotoğrafçılarından Febus Fotoğrafhanesi sahibi Monsieur Pollin ismi geçmektedir. Kendisi hakikaten sanatında parlak bir mevki kazanmıştır. Hepsinden önce geçenlerde Peşte meşhurundan dahi Kıymetli bir mektup gönderilmiş idi Bu defa Maceralarını gördüklerini neşreden Şu koca muhabirlerin de takdirini alması Maharetini bir kat daha aleme tanıtmıştır Evet Bogostar Kulyan ya da burada geçtiği gibi Pol diyelim Amerikalı iki gazeteci tarafından En başarılılar listesine alınıyor Hakikaten de müthiş Ve gerçekten de Fibus başarılı bir diyor Aksi takdirde zaten e, bunca zaman ki yarım asırdan fazla Ayakta kalması mümkün olmazdı Ve benim de zaten çalışmalarını en beğendiğim yollardan. Peki kimdir Bogostar Kulyan Biraz daha yakından tanıyalım onu Hatırlayacaksınız bir önceki programda Arif Hikmet Koyunoğlu'nun fotoğrafçılığı öğrenmek için hizmetli olarak buraya girdiğini söylemiştim. Hikmet Koyunoğlu Mektebi Osmani'den resim hocası Agah Bey'in aracılığıyla giriyor Febüse. Çünkü Agah Bey bu fotoğrafhanede çekilen bazı fotoğrafları yağlı boya ile renklendiriyor ve onları iyi tanıyor. Koynoğlu önce orada kendisini sevdirmiş, zamanla da çıraklık ederek oradaki her işleyişi tetkik etmiş. Işık tertibatından efendim fotoğrafın tabına kadar her işlemi öğrendikten sonra da bir bahaneyle ayrılmıştı. İşte o stüdyo. Bokoz Tarkulyan'la ilgili e, bilinmezler bol ama bilinenler de var tabi. Şimdi bunları konuşalım. Ee, Reşat Ekrem Koçu Üsküdarlı Aşık Razi'nin notlarına dayanarak Kumkapılı Haçik adlında Ermeni bir balıkçının oğlu olduğunu yazmış İstanbul Ansiklopedisinde. Doğum tarihi bilinmiyor Aslına bakarsanız ölüm tarihi de bilinmiyor Bu da araştırmaya muhtaç Fotoğrafçılığı nereden öğrendiğine gelirsek Ekrem Koçu Karakaş Biraderler fotoğrafhanesinde Çıraklık ederek yetiştiğini yazmış. E, mümkün olabilir. Fakat Malumat Dergisi'nin 12. sayısında çıkan bir yazı bize farklı bilgiler veriyor. Febüs'ün tarihçisi için de e, bu önemli bir yazı. Onun için sadeleştirerek okuyorum. Febüs, Pol Efendi diye başlık atılmış. Fotoğrafçılığı sanayi nefiseden saymamak bugün mümkün olmaz. Olamaz. Adı geçen sanatın esasındaki önem gereği şu yakın zamanda pek çok ilerleyerek uygar memleketlerin her tarafında başka tarzda bakışları üzerine çekmiştir. Memleketimiz bu güzel sanata kabul göstermiş ve gösterdiği tarihten itibaren pek çok ilgilenen olmuştur ki bunlar meyanında Pol Efendi hakikaten hüner sahibidir. Özellikle şehir ressamı Abdullah Efendi'nin çakird fatini olup yani zeki öğrencisi olup bilhassa insan fotoğrafyalarının alınması ve resmedilmesinde payına düşeni eksiksiz almıştır. Paul Efendi sanatındaki bilgiden başka güzel tavırlarından dolayı müşterilerinin hepsi terbiyeli davranışını takdir etmektedirler. Malumat bu gibi marife sahibini daima takdire borçludur ve onun resmini eklemeyi görev kabul eder. Evet onun resmi derken portresi kastediliyor. Çünkü dergide Bogo Sarkulya'nın bir de portresi var. Yazıdan da anlaşıldığı üzere e, burada Karakaş biraderlerden değil Abdullah biraderlerden söz ediliyor. Kim bilir yani bilemiyoruz çok emin değiliz. Belki de bir müddet karakaşların yanında çalışmış olabilir. Tarkulyan ilk stüdyosunu ne zaman açtı diye soracak olursak. Bu konuda da aslında çok net şeyler söyleyemiyoruz. E, ama araştırmacı Bahattin Öztuncay onun izini Pangaltı Büyükdere Caddesi'ndeki stüdyosunda 1882 yılına kadar sürüyor. Şimdilik biz de bu tarihi dikkate alabiliriz. Bu arada Fübüs'ten günümüze ulaşan fotoğraflarının neredeyse hemen hepsi Beyoğlu'ndaki stüdyosundan. Döneminde diğer pek çoğu gibi o da tercihini Beyoğlu'ndan yana kullanıyor. Bildiğiniz gibi Beyoğlu böyle bir potansiyeli sahipti. Ama başka bir açıdan da bakarsak, Burada var olmak da herkesin harcı değildi. Bir anlamda da kurtlar sofrasıydı. Mamafi silinip giden birçokları da oldu. Fakat Föbüs bunu başaran stüdyolardan. Ve bu stüdyodan aralarında padişahların, devlet erkanının, edebiyatçıların ve sanatçıların da olduğu pek çok harika portre günümüze kadar geldi ki bunların oldukça da başarılı fotoğraflar olduğunu söylemeliyim yine e, buradan e, geriye kalan fotoğraflar incelendiğinde Bokoz Tarkulya'nın biri sirkeci de diğeri de Tarabya'da olmak üzere iki tane de şubesi vardı Hem bunları hem de Beyoğlu'ndaki stüdyosunda çekilmiş bazı fotoğrafları Fotomüzü Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından inceleyebilirsiniz. Bogos Tarkulyan stüdyosunda çok sayıda resimli fon ve çok değişik aksesuarlar kullanıyor. Bu resimli fonlarda iç mekan betimlemeleri kadar tabiatı ya da zengin bahçeleri gösteren çizimler de var. Diğer stüdyolarda olduğu gibi burada da e, neredeyse bir tiyatro sahnesini anımsatacak düzenlemeler söz konusu. Dalgalı denizler önünde kayalar, bu kayalara oturtulmuş insanlar, ay ışığında romantik çiftler ya da gösterişli bahçelerde trabzanlara yaslanmış mutlu insanlar gibi. Pebüsün e, çocuk müşterileri de boldu. Çünkü stüdyosunda çocukların ilgisini çekecek aksesuarlar ve dekorlar da bulunuyordu. Gerçi çocukların mı daha çok ilgisini çekiyordu yoksa çocuklar adına anne babaların mı tartışılır ama çocuk fotoğrafları da bol miktarda günümüze ulaşmış. En dikkat çeken aksesuarlar arasında dönemin modeline göre 3 tekerlekli bisikleti, yelkenli gemi direğini ve üzerine oturtulacak büyüklükte at figürünü sayabiliriz. Ki onun atı da zaten oldukça ilgi görüyor ve ünleniyor. Febius bu atı 1890 yılında Fransa'dan getirtiyor. Alçılı kartondan yapılmış ve yaklaşık 90 santim yüksekliğinde. Aslında o dönemde böylesine büyük ve gösterişli atlar getiren başka stüdyolar da var. Fakat onun atının meşhurluğu ömrünün uzunluğu sayesinde oluyor. Yani şöyle ki e, Febis fotoğrafhanesinde çırak olarak çalışan Hrant adlı fotoğrafçı e, Tarkulya'nın vefatından ve stüdyonun da kapanmasından sonra varislerden bu atı satın alıyor ve ortağıyla birlikte Eminönü meydanına koyuyor. Uzun yıllar burada çocukların at üstünde fotoğrafını çekiyorlar. Fotosel olarak. Aynı zamanda bu ünü Reşat Ekrem Koçu gibi bir değerin tüm bunları kayıt altına almasına ve hafızamıza işlemesine borçlu. Evet değerli dinleyiciler Febüs Fotoğrafhanesini anlatmaya devam edeceğim. Ama şimdi küçük bir müzik arası verelim. Müzey senardan dinleyelim, Fikrimin İnce Gülü Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Foto Müze Programı'ndayız Febüs Fotoğrafhanesi'ni ve kurucusu Bogos Tarkulyan'ı konuşuyorduk Yine bu stüdyoya ait basına yansımış yazı ve ilanlarla devam edelim biraz daha 1914 yılına ait Nefsali Milli'de bir sayfa reklamı var Febüs'ün portresinin de yer aldığı ilanda kendisini Veliâht Saltanat Yusuf İzzettin Efendi Hazretleri'nin Meclisi Mebusan, Meclisi Ayan ve bütün resmi dairelerin özel fotoğrafçısı Paul Febus Efendi olarak tanıtıyor. Sonra da memleketimizin en mahir fotoğrafçısı olduğunu da ilave ediyor. Bugün nadir eserler bünyesinde korunan 2. Abdülhamid arşivlerinde de Febüs'ün bolca fotoğrafı var. Bunları incelediğimizde gerçekten de pek çok devlet erkanının Febüs'ün stüdyosuna giderek poz verdiklerini görüyoruz. Ki bunlardan bazıları da dergilere kapak olmuş. Mesela Maliye Nazırı Reşat Paşa'nın portresi servet Ufunun dergisi tarafından 489. sayı için kapak olarak seçilmiş Yıl 1896 Aynı derginin bir yıl sonraki çeşitli sayılarında ise Onunla ilgili bir ilanın tekrarını görüyoruz Bu ilan ise şöyle Hakikaten sanatkerane ve nefis fotoğraflar çektirmek isterseniz Beyoğlu'nda doğru yolda olan Febüs fotoğrafhanesine müracaat ediniz diye yazıyor sonrasında da fiyatlar mutedil resimler muhtena diye de e, kafiyeli bir şekilde hem ucuz hem de seçkin olduğuna dair bir satır eklemiş nadir eserlerde febüze ait bir albüm de var e, önemli bir albüm bordo bir deri üzerinde sarı yaldızlı süslemeler var E, ön yüzünde de büyük bir şekilde ikinci Abdülhamit tuğrası Arka yüzünde de Osmanlı devlet arması yer alıyor Bildiğiniz gibi her isteyen padişah tuğrasını kullanamıyordu Bu imtiyaz ancak saray tarafından Kişilere ya da işletmelere veriliyordu ve 1899 yılına kadar da saray fotoğrafçılığı Tekrardan e, Abdullah biraderlere verilmişti. Buna rağmen Febüs'ünde padişah tuğrası kullanmasına izin verilmesi bu konudaki tek elin yıkıldığını gösteriyor. E, yine o dönemin başarılı fotoğrafçılarından Gülmez kardeşlerinde aynı şekilde bu hakkı kazandığını ve her yerde 2. Abdülhamid'in tuğrasını kullandıklarını söyleyebiliriz. Gerçekten de saydığım stüdyolar bunu hak edecek başarılı çalışmalar ortaya koymuşlar. Aksi de zaten mümkün olamazdı. Albüm konusu bakımından da ilginç aslında. Telhiki cederi ile ilgili yani çiçek aşısıyla ilgili. Albümün içinde 9 tane fotoğraf var. Fotoğrafların açıklamaları da şu şekilde. İstanbul'da 1880'de tesis edilen çiçek aşısı ameliyathanesi, 1887 yılı Viyana ve Pavi sergilerinde, 1893 yılı Chicago sergisinde, 1884 yılı Roma sergisinde teşhir kılınan çiçek aşısı alet ve edevatı ile ilgili fotoğraflar, üzerinde aşı alınacak Rumeli buzağısı, Aşıdan 5 gün sonra buzağının karnında husule gelen e, Büyük aşı çıbanları, Aşı maddesi istihsalinden sonra buzağının karnının manzarası Çiçek aşısı yapılan yoksul çocuklar gibi isimler Bildiğiniz gibi Avrupa'da daha bilinmezken Osmanlı'da çiçek, çiçek aşısı kullanılıyordu İngiliz Büyükelçisi'nin eşi Lady Mary Everly Montague 1717 yılında Osmanlı topraklarındayken arkadaşlarına yazdığı mektuplarda buradaki uygulamalardan söz ediyor. Evet albüm böyle e, tıp tarihi açısından önemli ama aynı zamanda tıp biliminde fotoğraftan yararlanılması bakımından da değerli. Abdülhamid arşivlerinde Fübüs'ün belgelediği birçok seri daha var. Bunlardan birisi de kağıthane menba suları tesisleriyle ilgili. Efendim terfi makineleri, idare memurlarının dairelerinin fotoğrafları gibi. Bir de mektep fotoğrafları var ki pek güzeller. Sayalım bu okulları da Selanik Hamidiye Ziraat Ameliyat Mektebi, burada ameliyat kelimesini uygulama şeklinde çevirebiliriz. Bursa Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Ameliyat Mektebi, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi, Sultanahmet Baytar Mektebi, Sultanahmet Mektebi Sanayi Şahane ve e, Tıbbiye-i Askeri. Tabi bu okullar mimari yapılar olarak kaydedildiği gibi iç donanım ve işleyişler olarak da kaydedilmiş. Öğrenciler, sınıflar. Bu fotoğrafların etiketleri de okuldan okula değişiyor ama genel olarak şu şekilde kimyahane, yatakhane, efendim, yemekhane, harman makinesi ve hangar, talebelerin fidanlıkta çalışmaları, tarlada çift sürüşleri, ameliyata hazır edilmiş hayvan, kümesi ve güvercinlik, teneffüshane, müzehane, marangozhane, tesviyehane, demirhane, dökümhane, matbaa, hasta nakline mahsus asansör, röntgen ameliyathanesi gibi gibi pek çok fotoğraf var, böyle etiketleri var. Evet, Tarkulayan bir yandan stüdyoda portre çekimleri yaparken, Bir yandan da bunlar gibi resmi görevlerde de yer alıyor Fakat bu yoğun çalışmaları sırasında bir de talihsiz olay yaşıyor Malum eski İstanbul yangınları 1900 yılının Mayıs ayında stüdyosu bitişindeki meşhur Hanaki ile birlikte yanıyor Ama Febüs kaldığı yerden de devam etmesini biliyor Çalışmalarına yangından sonra da devam ediyor. 1935 yılında Ayda Bir dergisi için Feridun Kandemir'in kendisiyle yaptığı önemli ve hoş bir röportaj var. Ayrıca Püpiter'de rötuş yaparken ve salon tipi koca makinesinin önünde poz verirken çekilmiş portreleri de var bu dergi sayfasında. Ve yine çerçeve içinde duvara asılmış eski bir portresinin de fotoğrafı aktarılmış yine dergiye. E, ve bu fotoğrafta da göğsüne taktığı birçok madalya seçiliyor. Röportaj Tarkulya'nın fotoğrafladığı padişahlarla ilgili. Evet dediğim gibi son olarak da bu röportajları size aktararak e, programı kapatmak istiyorum. Kandemir röportajında Abdülhamit fotoğrafı sever miydi diye soruyor. Cevabı şu şekilde Febüs'ün Sultan Hamid resimden korkardı. Ben 23 senede ancak bir defa onun resmini çekmeye davet edildim. O da bir mecburiyet tahtında oldu. Muzafferettin Şah İstanbul'a geliyordu. Sultan Hamid'in e, mukabele olmak üzere kendi resmiyle süslü bir nişan hediye etmesi e, lazım geliyordu. İşte bu nişana konmak üzere resim çektik. O gün Yıldız Sarayı'na gittim. Kütüphanesinin yanında büyük salonda makinemi kurdum. Biraz sonra arkasından Tahsin Paşa ile Cafer Ağa olduğu halde Hünkar içeri girdi. Şöyle bir etrafına bakındı sonra bana hitap etti. Febüs Efendi nasıl münasip görüyorsanız öylece hazırlanınız. Ben şimdi geliyorum. Çıktı. Beş dakika sonra tekrar geldi. Hazırladığım koltuğa oturdu. Çekerken haber veriniz dedi. Fakat suratı asıktı. Korka korka mırıldandım. Efendimiz bir parça tebessüm buyursalar, kıpırdamadan cevap verdi. Hayır, çok ciddi olması gerekir. Ben de resmini çektim. Sultan Hamed'in bir de meşrutiyetten sonra resmini çektim ama bu grup halindedir. Padişah Yıldız'da merasim köşkünde mebuslara ziyafet veriyordu. Beni de resim çekmeye davet etmişlerdi. İrade ile nişanlarımı takarak gitmiştim. Yemek bitsin de işimi göreyim diye bir kenarda beklerken Sultan Hamid'in gözüne ilişmişim. Gönderdiği yaveri ile beni sofraya davet etti. Yemekten sonra da huzuruna çağırdı. Gece nasıl resim çekileceğini sordu. Manezyumla efendimiz... Peki ama bu manezümün patlamak tutuşmak tehlikesi yok mu? Hayır hiçbir tehlikesi yoktur Bir müddet düşündükten sonra eh öyleyse çek bakalım Febis öteki padişahları da anlatıyor Onlar da şöyle Sultan Reşat fotoğraftan anlamazdı Onun Dolmabahçe Sarayı'nda fotoğrafını aldım Büyük üniformasını giymişti Geldi, sessiz sedasız gösterdiğim koltuğa oturdu. İş bitince de gene hiç ses çıkartmadan kalktı. Yavaş yavaş uzaklaştı, gitti. Vahdettin'le de ilgili şunları söylüyor. Vahdettin'in kılıç kuşanma günü Topkapı Sarayı'nda resmini alıyordum. Müsaade buyursanız, çekiyorum deyince birdenbire başını çevirdi. Durun, yandan olsun dedi. Her ne hikmet mebni ise... Bu adam daima profil resmi isterdi. Abdülmecid titizdi. Çok da söylerdi. Makinenin karşısında kendisine uzun uzadıya pozlar verir. Şöyle mi dursam, böyle mi baksam diye sorar. Düşünür ve her şeye karışırdı. Evet, Bokas Tarkulya'nın padişahlarla ilgili e, hatıraları da böyle. E, kendisinin bir yıl sonraki Ayda Bir dergisinde Bir de tanıtım ilanı çıkmış. Yani bu durumda da en azından 1936 yılına kadar çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Evet değerli dinleyiciler, bir programın daha yine sonuna geldik. Bizi Foto Müze Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın. Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm. Açık Radyo program destekçisi olun.